Kıblede hata ettiğini fark eden kimse namazdayken nasıl yönünü değiştirmelidir? Kıblede bir kişi hata ettiğini anlarsa veya kendisine ihbar edilirse derhal kıbleye dönecektir. Derhal kıbleye dönecektir. Nitekim eee kıbleye dönmeyi emreden ayeti kerime nazil olduğunda fevalli veşek'e şatr'al mescidil haram ayeti kerimesi nazil olduğunda Medine-i Münevver'in yerli olan ahalisi öğlen namazında veya ikindi namazında rivayetler farklı ne yaptılar kıbleye hemen dönüverdiler. Ama Kuba Medine'den o günkü şartlarda 5 kilometre uzakta olan bir köydür. Uzakta olduklarından dolayı da o gün içerisinde Resulullah Efendimiz'e Medine-i Münevver'e hiç köyden birisi gelmemiş Medine'den de Kuba'ya hiç birisi gitmemiş. Duymamışlar yani, kıblenin değiştirildiğini. Kıblenin değiştirildiğini duymamışlar. İkindi namazını da, bakın, öğlen namazını da, ikindi namazını, akşam namazını, yası namazını direkt Beytül Makdis'e, Kudüs'e dönerek kılmışlar. Sabah namazını kılarken, sabah namazını kılarken nereye yönelik olarak kılıyor? Yine Kudüs'e yönelik kılıyorlar. O arada Medine'yi i Münevver'den birisi Kuba'ya geliyor. Erken saatlerde Doğru. ve camiye giriyor sabah namazı kılmak Bakıyor ki bunların haberi yok. Haberi yok bunlar hala Kudüs'e yönelmişler. Kudüs'e namaz kılıyor. Diyor ki ey cemaat Allah Teala Resulüne vahiy indirdi. Kıbleyi Kudüs'ten Kabe'ye çevirdi. Siz de dönün diyorlar. Kuba'daki bütün köyler tak o anda aynı anda kıbleye yöneliyorlar. Aynı anda ne yapıyorlar? Kıbleye yöneliyorlar. Ve bir anda Kuba Mescinde sabah namazında namaz diyelim böyle kılınırken tersi de biliyorsun ikisi. Evet, tam Tam ters istikamete dönüp namazlarını kılıyor. Bu nedenle Hocam, fukuh benim... kiram bir cümleyi tamamlayalım. Buyurun. Namazda kıble konusunda hata ettiğini anlarsa kesin olarak anlarsa veya hatalı olduğunu birisi söylerse namazı bozmaz diyor. Direkt ne yapar? Kıbleye yönelir. Fakat iştihat etmeden kıbleyi araştırmadan Direktmen durmuş. Allahu Ekber demiş. Doğu da batı da Allah'ındır demiş. Allahu Ekber deyip durmuş namaza. Ve namaz kılarken biri gel dedi ki, kardeşim sen kıblede hata etmişsin kıble. Böyle değil. İşte 60 derece veya 70 derece işte soladır dedi. Bu insanın namazını bozup yeniden kılması gerekir.